Kitabullah ve hayran hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem -umuru ve şer'a'l umur muhtefataha ve kul muhtefetin bid bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul dalaletin finnar. Sonra fin bak. Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah bu sohbetimizde geçen sohbetimizde gördüğünüz anlattığımız konunun dersini işleyeceğiz. Yani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 diğerinin e, Necaşi'den kraldan bu Müslümanları istemesi, teslim etmesi e, hususunda e, Necaşi ile bir konuşma geçiyor aralarında. Uzunca bir konuşma. Bu konuşmaları geçen sohbetimizde aktarmıştık. Ondan çıkartacağımız kısaları e, dersleri daha doğrusu söyleyeceğiz inşallah. Birincisi kardeşler kardeşler Birinci elde edeceğimiz ders hüküm vermek. Burası Necaset'te de alakalı. Hüküm vermek ağır bir sorumluluk. Yani insanların arasında adaletle hükmetmek, hüküm vermeye, yargılamaya ehil kimselere ihtiyaçtı Ehil kimselerin olması gerekiyor. Hüküm verecek kimselerin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 Kralın ismi. Ama dediğim gibi e, Habeşistan'daki, Habeşistan'daki e, bölgede krallık yapan insanlara genel olarak verilen isim Necaşi. Tıpkı Mısır'da e, hüküm süren krallara, hükümdarlara Firavun denildiği gibi. Evet. Firavun genel bir isim. Veya Kayser. Evet. Necaşi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 Onun için Allah Azze ve Celle Nisa suresinde bakın bize ne emrediyor. İnne ye ya'murukum inna Allaha ya'murukum an tu'eddu al-emanati ila ehliha. Allah Azze ve Celle emanetleri ehline, ehil kimselere teslim etmenizi ve izâ hakemtum beyne en en tahkumû bil-adl. Bir sanara hüküm vereceğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. İnne Allaha naa imma يعيدكم Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Ne kadar güzel öğüt veriyor nasihat ediyor. İnallahü kane semi'an basira. İnallahü kane semi'an basira muhakkak Allah azze ve celle çok iyi işiten çok iyi görendir. Burada bize emanetin ehline, ehil kimselere teslim etmek her konuda. Her konuda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 Allah hükmettiği zaman adaletiyle hükmeder ve kullarına hiçbir şekilde zulmetmez. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığını anlatıyor. Tam tersi, bunun tam tersinde ifade eder, adil olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda insanların da adillerini seviyor. İnnallaha yuhibbul muksatin. Allah adil davranan kimseleri sever.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 En azından çocuklarımız arasında, eşimizle kayınvalidemiz arasında, eşimizle kendi aramızda, çocuklarımız arasında hükmederiz. Yani adil olmak gerekiyor. O yüzden Allah azze ve celle ve ida ku'tum fa'dilu konuştuğunuz zaman, söz söylediğiniz zaman yakın akrabanız en yakınınız. Eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız dahi olsa adaletli olun.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 Eşit davranmak değil. Bazen bizim kafamızda öyle kalıyor. Eşit davranalım. Değil. Kim ne hak ediyorsa onu vermek gerekiyor. Onun için de batıret sahibi olmak lazım. Bilmek gerekiyor. Bilmek esastır. Bilmezsen e, bilene soracaksın. <gülüyor> Bilmiyorsanız bilmiyorsan ehline sorun diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuduk Nisa suresinde. Onun devamında, ayet-i kerimenin devamında ya eyühel lemin eti Allah'a ve eti resulüne ve ulü'l emr minkum ey iman edenler Allah'a resulüne Allah'a itaat edin resulüne itaat edin. Şimdi iki tane itaat kelimesi farklı farklı zikrediliyor. Allah'a itaat edin resulüne itaat edin. Ve ulü'l emr ve e, emir sahiplerine ama sizden olan emir sahiplerine idarecilere itaat edin diyor. Burada Tekrar eti o kelimesi yani tekrar itaat edin manasında bir kelime kullanmadı. Sizden olan emire emir sahiplerine, idarecilere itaat edin dedi. Sebebini ise şöyle açıklıyorlar: Eğer onlar masiyet işlerlens onlara itaat edilmez. Yani mahlukat eğer e, mahlukat Allah itsan ederse yani e, bir şey emreden kimseler idareciler Allah'a ihsan ederse o zaman onlara itaat et. <gülüyor> La تَعَتَ mahlukun فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Yaratıcıya, islanla, mahlukata itaat yok. Onun için tekrar tekrar Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin ve emir sahiplerine itaat edin diye peş peşe gelmedi. Ama nihayetinde onlara yine ayet-i kerimenin manası gereği itaat gerek. Nerede? marufu Emrettikleri sürecek. Maasiyeti Allah'a isyan emrederlerse o zaman itaat edilmez. Fintana fi şey'in farudduhu ila Allah ahir. Eğer bir şeyde siz anlaşmazlığa, çekişmeye düşerseniz Allah ve Resulüne götürün. Diyor. Burada işte emir sahibi zikredilmedi. Allah ve Resulüne yani ayete bakılacak.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 verdiği hükümde kendisinin ve Rasulünün verdiği hükümde razı olmayı ve o yoldan gitmeyi nasip etsin tamam. bir başka ayette ve öül ile eya ölçü ve tarti tam yapın Ölçüyü ve tartıyı tam yapın insanların mallarını eksiltmeyin diyor. bir kavim Bu yüzden helak oluyor hangi kal şuib Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kalıyı bu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 haklıysa e, haklı ona göre hüküm vermek gerekiyor. Tabii ki bunda tam isabet edemeyebilir insan. Ama her iki tarafı dinlemesi gerekir. İşte adalet bu. Yani her iki tarafın da hakkını vermesi gerekir. Bu birçok şeyde kullanılır. Yani iş yerinde, komşular arasında, arkadaşlar arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman her iki tarafın dinlenmesi gerekir. Karı koca sıkıntılanmış, misal. Adam bir sürü şeyler sayıyor. Bizim tanıdığımız, sevdiğimiz bir insan, yakın akrabamız veyahut da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hemen başlıyoruz biz ne yapmaya, kadının arkasından atmayalım. Misal. Vay şöyle kadın, hayır olmaz. Önce öbe, kadını da dinlenmesi gerekir. Kadının şikayeti ne acaba? Yani hep erkek tarafı dinlenmiyor da kadının da dinlenmesi lazım. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle وَاِنْ atıl hakem min ahlîhi ve hakem min ahlîha. Eğer kadınla erkek artık ayrılmayı murad ederlerse erkeğin ailesinden bir hakem, kadın ailesinden de diğer bir hakem tayin edilirdi. Ve yürüde ve yürüde silah yüreklikullah Eğer onlar gerçekten barışmayı, yani ayrılıktan sonra barışmayı murad ederler isterlerse Allah onların arasını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 geçenki anlattığınız konulardan Kardeşlerim kurtuluş doğru söylemekte yiğitlikte yani cesaret göstermekte yerine göre tabii ki ve rasullerin peygamberlerin takipsizlerinin, onların yani yolunu izleyen kimselerin sıfatlarıyla sıfatlanıp hak hususunda İzzetli olmak, şerefli ve onurlu Olmaktan geçiyor. Kurtuluş bunda yani. Neden? Çünkü Cafer ibn Ebi Talip Radıyallahu anh böyle yapıyor. Cafer ve onun Beraberinde bulunan Kimseler, Sahabiler, Habeşistan'daki O grup, 80 küsür küsür grup Böyle yapıyor. Doğru söylüyorlar. Hakla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 Abdullah İbn-i Mesut'tan gelen bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İnnel Sıdıqa Yehdi İlel Bir Muhakkak ki doğru söylemek iyiliğe götürür. Ve İnnel birra Yehdi İlel Cennet Ve iyilik de cennete götürür. Ve İnnel Racule Layasduğu Hatta Yukteve İndallahi Sıddika Bir insan doğru söyler ve Neticesinde de, nihayetinde de Allah katında sıddıklardan yazılır. doğru sözlülerde. Sıddık çok doğru söyleyen demek. Ve Peygamberlerden sonra ikinci mertebedeki kimseler siddıklar, ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler gelir. Allah Azze ve Celle böyle diyor: Uleke, ma'lideyine en amalallahu alehim, min al-nabiyine, wassiddiğine, wushehida ve salihin. Onlar işte Allah'ın ve itaat edenler. Ayetim başı öyle. وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهِ وَرَسُولَهِ Allah'ın ve itaat edenler. Onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber oldu. Sıddık. Ebu Bekir sıddık boşuna değil. Peygamberden sonra geliyor. Sıddık sıfatı var bakın. Sıddık. Çok doğru sözlü. Tasdiklenmiş. Yani onun doğruluğu Rasulü, Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tasdiklenen bir insan. Allah azze ve celle her yerde, nerede olursak olalım doğruyu söylemeyi nasip etsin. Dilimizden yalan çıkmaz. Çünkü yalan çıkarsa bakın hadisinin işaretine ne? Ve innel kezbe yehdi ile fucur. Yalan söylemek, yalan konuşmak fucura. Yani masiyetlere, günahlara götürür. Ve innel fucura yehdi ile na ve fucur ise, günahlar, masiyetler ise insanı ateşe götürür. <gülüyor> ve innen racule leyek zıdıl hatta yuktab indallahi keddab. Ve insan yalan söyler, yalan söyler, söyler ve nihayetinde de Allah'ın katında kezzab diye isimlendirir. Kezzab, çok yalan söyleyen demek. Sıddık'ın tam tersi. Sıddık, çok doğru söyleyen, her sözü doğru olan demek. Ama kezzab ise, kezzab kelimesi, Çokça yalan söyleyin Allah'ın katında bir insan yalan sö söylüyor diye yazılırsa artık dilini alamaz yalandan. Allah okudu. Öyle yalancı insanlar var ki o kadar belirgin, o kadar yüzlerinden, konuşmalarından, hareketlerinden belli oluyor ki subhanallah. O onun için artık bir hastalık haline gelmiş. Yani böyle e karakter haline gelmiş. Rezil bir karakter.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 Bazılarının dediğine göre mutaassıp veya muhafazakar muhafazakar biraz daha yavan kalıyor da e, mutaassıp, mütedeyyin din sahibi e, yani dinine düşkün dinine bağlı e, denilmesinden korktuğu için garip garip hallere giriyor. Yani namaz kıldığım bilinmesin. Ondan sonra <gülüyor> Kur'an okuduğum bilinmesin. Müslümanların yanına gittiğim bilinmesin. Vakfa gittiğin bilinmesin. Sohbete gittiğin duyulmasın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 Diğerlerine benzeme hususunda. Elbette diyor. Elbette siz geçmiş ümmetlerin yollarına, sünnetlerine uyuyacaksınız. Karış karış ve arşın arşın. Hatta onlar bir kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Allah okur. Hatta onlardan bir tanesi eşiyle yolda cima etse, cinsi cinsi münasebete girece siz de yapacaksınız. Diyor. Subhanallah Şuna bak ya.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 Bakmaktan, hani derler ya üzüm üzüme baka baka karar Onların yolunu sevmekten, hoşlanmaktan, takip etmekten, benimsemekten geçiyor. Başka bir şeyden değil. Allah muhafaza bulursun. Abdullah ibn Mübarek Tabi'inden veya Tebe Tabi'inden tam hatırlayamadım. Diyor ki Rahmetullah Ali Muhammed ibn Ahmet'e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 bizim de bizim yani bildiğimiz ile senin söylediklerin arasında İsa İsrail'in getirdiği ile senin söylediklerin arasında çubuktan başka fark yoktur. Aynı şey demek istiyor ya. Yani. Arada bir fark yok. Ayet Aziz ayet Allah Azze ve Celle'nin izniyle bu kadar etkili. Yani Kuran'ın ayetleri insanların kalplerine ama kime tabii ki kalbini Hidayet açılmış, kalbi İslam'a açılmış kimseler için çok tesir edici. Ama İslam'a gönlünü açmayan zalimlerin ise ziyanını artırır diyor. Ve nunezzülü minel Kur'an ma huve şifa ve rahmet minel Biz Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şey indiriyor. Ve ma yedidiz zalimine illa Zalimlerin ise ancak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 ee, yaratılış itibariyle, tabiati itibariyle, beden itibariyle seçtiğini de söylüyor. Mesela bir ayet kelimedir Muhakkak Allah azze ve celle Adem'i ve Nuh'u seçti diyor. Yine Bakara suresinde "ve قال Peygamberleri onlara dedi ki, muhakkak Allah azze ve celle size talut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 dünyası hususunda, yapacağı işleri hususunda nasihat istemesi gerekiyor. Onun için yolculuğa gidecek kimseye esteddiullahu dineke ve emaneteke ve havatimi ve havatim diye dua edilir. Ne demek bu? Yani dinini, emanetini ve işlerinin sonunu Allah'a emanet ediyorum diye dua edilir. O gidecek kimseye.